sözünün ne kadar doğru olduğuna baktık. Ve özellikle sahabenin ve onlardan sonra gelen imamlardan birkaç örnek vererek hiç de böyle anlamadıklarını bilakis bütün bidatlere aynı gözle baktıklarına ne yaptık arkadaşlar? Aynı gözle baktıklarına dikkat ettik. Yani bütün bizatlar onların yanında sapıklıktır. Hatta bu konuda en önemli olan Süneni daremideki Dâremi'deki i̇bn Mesud Kutsası'nı anlattık. Adamlar zikir yapmalarına rağmen zikrin şekli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 ekstra bazı maddeler daha zikredeceğiz ve amacımız şu bugün insanlara bidat iki kısma ayrılır iyisi vardır kötüsü vardır peygamberin kastettiği kötü bidattır diyen insanların nasıl bir sorumluluk altına girdiğini neyi omuzladıklarını görsünler velev biz kesin bir şekilde anlattıklarımızla eminiz bidatin iyisi ve kötüsü yoktur peygamber çok açık ve net söylemiş sahabe de bunu çok açık pratiğe dökmüşlerdir bidatin her türlüsü kötüdür ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın din alanında yapmamış olduğu bir şeyi yapan her insan kötü bir amel yapmıştır ve ameli ateşledi. Fakat bizim burada hatırlatmak istediğimiz şey şudur: Velev diyelim, onların dediğine onlar inanıyorlar bir dakika ayrılır diye. Bizim dediğimiz gibiyse eğer ki tekrar söylüyorum, biz bundan eminiz. Fakat ihtimal, onların diliyle konuşuyoruz. Nasıl bir sorumluluk altına girdiğini, nasıl bir sorumluluk altına girdiklerini fark etsinler.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 Yine arkadaşlar, ikinci zararını anlatacak olursak maddeler halinde. Bidat ehlinin tövbesi yoktur. billah bidat ehlinin tövbesi yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam sayh bir hadiste diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ حَجَبَتْ an اَنْ صَاحِبِ كُلِّ Allah subhanehu ve tealâ,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 Ve bütün sapıklıklar da ateştedir demiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Eğer kişinin yapmış olduğu amel sapıklıksa bu demektir ki kişide nedir arkadaşlar? Kişide kendisi sapıktır demektir. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bidat ehlini isimlendirmesidir. Aynı şekilde İbni Mesud onlara ne demişti? Tekrarlıyoruz. Ya Peygamberden daha hayırlı bir yol üzerinesiniz veya sapıklık kapılarını açanlarsınız demiş. Ve Peygamberin hariciler hakkında söylemiş olduğu hadisi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 kendisinden sonra gelen insanlar buna uydukları zaman ne vardır arkadaşlar o da bunun günahını alacaktır ki peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyordu men sen nefil islami sünneten seyyi'en kan alayhi kim dinde kötü bir yol çıkarırsa ki en kötü yol peygamber aleyhissalatu vesselam bidatete sapıklık diyor kim kötü bir yol çıkarırsa onun günahı onun üzerinedir ve vidru men, men amila biha min gayri an yunqas min şey'a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 ve bütün insanların lanetini demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara Allah'ın lanetiyle lanet etmiştir. Geçen dersimizde bahsetmiş olduğumuz hadiste مَنْ اَحْزَتَ ف۪يهَا اَوْا وَا مُحْدِسًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاكِ اَجْمَعِينَ Kim bir bidat çıkarırsa diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam onun üzerine Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve bütün insanların laneti olsun diye Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyordu.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 Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum lidr taba lahum wa la yubaddilannahum Allah arkadaşlar ümmete diyor ki Allah size söz vermiştir. Allah sizden iman edip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 Allah subhanahu wa ta'la iman etmemizi istiyor. Salih amel istiyor bizden. Ona ibadet etmemizi istiyor ve şirk koşmamamızı istiyor. O zaman arkadaşlar salih amelden biz bahsederken ne demiştik? Alimler salih ameli tefsir ederken e, kim Rabbi ile karşılayacağı günü sevabı umuyorsa salih amel işlesin ve şirk koşmasın ayetini alimler açıklarken salih amelden kastın Sünnete muvafık olan, sünnete uyulan ameldir demişlerdi. O zaman bidat ehlinin ameli sünnete uymadığı gibi bir lakit ve bir lakit peygamber Aleyhisselatu vesselamın sünnetine muhaliftir. Bu da ne olacaktır? Allah'ın dört tane şartından birinin gitmesine sebep olacaktır. O da neydi arkadaşlar? Salih Ve konunun başında bahsetmiş olduğumuz bu adamın peygamber aleyhissalatü vesselamın ve dini föhmet altında bırakması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 Ki bu da bize bidatın tehlikesini ne yapıyor? Gösteriyor. Ki zaten vakiata baktığımız zaman arkadaşlar, genelde bidat ehli olan insanlar tövbe etmezler. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözünü doğruluyor. İllallâhe hacebet tevbete ansâhibi kulli bid'a. A. Allah bidat ile tövbenin arasını perdelemiştir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Neden? Çünkü zaten bidat ehli olan bir insan. Yaptığını dinden gördüğünden dolayı, yaptığını ibadet gördüğünden dolayı bundan tövbe etme ihtiyacı hiçbir şekilde ne yapmaz?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 bizim bir, bir dua... ...Allah'ımna Rabbe, Allah Rabbena ve Rabbe... ...hadi davetitte ammeti ve salatil ...diye başlayan dua... ...bunu yapan bir insan diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam... ...ezandan sonra... ...kıyamet gününde benim şefatime nail olur diyor... ...bakın insanların etmiş oldukları bidat... ...Aziz Allah, Şefik Allah demeleri... ...bu sünneti ne yapmıştır... ...bu sünneti öldürmüştür... ...e biz ne demiştik arkadaşlar... ...demiştik ki bidat... ...öyle değil mi... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la havuzda bir araya gelme...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 Abdesten sonra bile bir dua öğretiyor ve diyor kim bu duayı yaparsa ona cennetin tüm kapılarına yapılır sekiz kapısı da açılır istediğinden içeriye girer diyor Peygamber Allah Vesselam. Bir dua öğretiyor. Aşhedu Allah illahe illa Allahu ahdahu la sharikaha ve aşhedu anna Muhammedan abduhu ve rasuluh. Müsünde ziyaretinde Allahu meccan minetta wabine diyor Peygamber Bu duayı yapacak olan insana diyor Peygamber Allah Cennetin tüm kapılar 8 kapısı birden açılır diyor. Fakat arkadaşlar insanların maalesef türetmiş olduğu bidatler abdet esnasında bu büyük sünneti ne yapmıştır? Bu büyük sünneti öldürmüş ve insanlar da bu eşirden mahrum bırakmıştır. Ve emin olun daha sayacak olursak birçok örnek verebiliriz. Birçok örnek verebiliriz. Ve arkadaşlar yine şöyle diyelim bir aralarından biri bidatın sünnet öldürdükten sonra her bidat kendinden daha büyük bir bidatın doğrucusudur. Her bidat kendinden daha büyük bir bidatin doğrucusudur diyoruz. Buna en büyük delilimiz arkadaşlar önceki derste anlatmış olduğumuz İbn Mesud hadisinin. Düşünürseniz de İbn Mesud hadisinde İbn Mesud bu insanlara zikir yaparken inkar ediyor ve onlara peygamberimizin hariciler hakkında söylemiş olduğu bir hadisi okuyor. Öyle değil mi? Ve demiştik hadisin râvisi olan Amr İbn Selame diyor ki Nehravanda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 Din kolaylıktır. Kim bu dinde aşırılık yaparsa mutlaka ne olacaktır? Mutlaka din ona galibet olacak ve sonunu getiremedilir, diyor Peygamber. Ve selam ulaması ne diyoruz arkadaşlar? men تَعَنَّكَ Kim dinde derinleşmeye çalışırsa, aşırı gitmeye çalışırsa ameli kesilecektir. İşte hariciler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nehyetmiş olduğu dinde aşırılığı dine sokunca ki Peygamber de havaya diyor ya öyle onlar öyle bir olacak mı?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 Müslüman olan bir insanı büyük günahlarla tekfir etmek. Ki biz biliyoruz büyük günah insan helal görmediği ise kafir olmak. Ama hariciler ne yaptılar arkadaşlar? Büyük günah işleyen insanları, yalan söyleyen, içki içen zina, eden, zina yapan insanları kafirlikle itiham altında bıraktılar. İşte bakın bu görmüş olduğumuz biraz ilk başta başlayan ondan onlarla ta nereye kadar ulaştı? Hatta bununla da yerdinmediler arkadaşlar. Sahabenin en büyüklerinden olup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 Bidat meselesinde saydığımız deliller bu kadar kuvvetli olmasaydı meselede ihtimal olsaydı. Yani mesela biz gerçekten anlatmış olduğumuz delillerle bütün yakinimizle diyoruz ki dinde fay güzel bidat diye bir şey yoktur. Bütün bidatler kötüdür diyoruz. Verenlerin bizim saydığımız bu deliller olmasaydı bir grup âlim diyor ki işte, dinde bidat yuvası bir grup da diyor ki dinde bidat yoktur.